Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. E, programa genç kuşağın çok sevdiğim müzisyenlerinden Cem Erdost ilerinin bir bestesiyle başladık, diriliş. E, bu bestenin hikayesini biraz sonra Cem Erdost ile konuşacağız. E, bugün sizlere Kırklareli'nden e, sesleniyorum. sesleniyorum. Geçen yıl sevgili Cem Erdost ile program yapmayı düşünüyordum ama İstanbul'un koşuşturması için de bir türlü bir araya gelememiştik. Cem'in bir konser için Trakya'ya gideceğini öğrendim. İşte benim de fırsat buldukça gittiğim Kırklareli Papaz'ın evinde bu akşam Cem Erdost ileri İbrahim Metin ile birlikte bir konser verecek. İşte şu an sound check yapıyorlar. Cem'i beklerken bu yılın başında işte Papaz'ın evini Kırklar sanat sanatseverler için bir kültür merkezine dönüştüren ekipten sevgili arkadaşım Cevdet Canbaz ile biraz muhabbet edelim dedik. Papazın Evi'nin hikayesinden kısaca söz eder misin Cevdet? Papazın Evi yaklaşık 150-200 yıllık bir bina. Kırklar Evi'nde Yayla Mahallesi'nde bulunuyor. Yayla Mahallesi aslında eskiden Rum Mahallesi. Rum kilisesini kullandığı bir bina. Resmi kayıtlarda ne amaçlı kullanıldığı belirsiz. Böyle bir kayıt yok ama halk arasında papazın evi diye biliniyor. Kilise kullandığı için belki de papazlar ya da rahibeler ya da kilisenin vakti öksüz yetim çocukları amacıyla kullanılan bir bina olabilir diye düşünüyoruz. Barok mimarisiyle inşa edilmiş Bulgar Barok mimarisiyle. Oradan da yola çıkarak hani Bulgar Rumlarının, ...kullandığı bir bina diye de düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir hikayesi var ama mübadele zamanında bir şahsa burası veriliyor. Burayı kullananlar restore edemiyorlar, bina yaşlanıyor, çatısı yıkılıyor vs. Kırklareli bir iş adamı Ergin Kalın oldu. 15 yıl önce Kırklareli kendisi... Bir vefa borcu... De bu olarak, mahallede doğup evet, büyümüş değil mi? Evet. yaylar mahallesinde doğup büyümüş. Ee, bir restore edecek bina arıyor ve burası çıkıyor karşısına. Bir vefa borcu bir doğduğu, büyüdüğü mahalle Aynen. yani. Aynen. Bu binayı alıp e, Edirne'de Anıtlar Kurulu'yla birlikte projelendiriliyor ve binayı tekrar restore ediyorlar. Kırklareli halkını kazandırıyorlar. Uzunca yılları o işletiyor. Sonra Aralık ayında, bu Aralık ayında, Geçen yıl evet biz devraldık bir aile yeri gibi. Hı hı hı. Dolayısıyla biz de burayı tarihi bir bina olduğu için kültür merkezi tadında işletmeyi tercih ettik ve bu amaçla da etkinlikler düzenliyoruz. Şu an bina bu amaçla kırmızı elyafını inşaat veriyor. Peki bu yaklaşık işte dört ayda süresi içinde kimler? Sahne aldı burada. Şöyle e, Muammer Ketencoğlu ile başladık. Başladı. Biliyorsunuz ki hmm. Balkan Müziği denliğinde e, en önemli isimlerden biri. E, dolayısıyla istedik ki Muammer Ketencoğlu ile başlayalım. E, Ayşe Tütüncü geldi. İşte Cem Erdos, Metin Baltacı ile birlikte bir konser okay. verecek. Evet. Geçen hafta Volkan. Volkan İncüves geldi. Cüves. Bu arada yerel sanatçılara da e, yer veriyoruz. Gökhan Dönmezler gibi. Ee, yine Can Tutu, Aytaçay Doğdu burada düzenli dinletiler veriyorlar. Caz. caz dinletileri evet. Hı. Şöyle bizim bir ay 40'lar ay içerisinde bir sefer 40'lar dışından bir sanatçı bir kez de yerel bir sanatçıya yer veriyoruz. Bir de hafta içi her akşam mutlaka dinletimiz oluyor. Canlı dinletimiz. Bunun iki günü caz olarak. Diğer e, dört günü de farklı müzik türleri tör, tör, evet, yer alıyor. <gülüyor> e, işte Aytaç Aydoğdu mesela Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası'nda yer alan bir arkadaşımız. Can Tutu zaten cazda. iyi Nardis bir caz işte. evet bir İstanbul'da da çıkıyor. Aynen. Çok e, iyi. Aynen. E, Nardis gibi böyle Hı -hı. önemli Nardis. yerlerde çıkıyorlar. E, önümüzdeki dönemde de yine e, bu tür ...alternatif diyeceğim ama şöyle... ...alternatif kültür değil tabii ki bu ama... Evet. ...hani kırklar ile düşününce alışkanlıklar... ...genel kültürel alışkanlıklar düşününce... ...alternatif müziklere de... ...yer vermek açıkçası istiyoruz. Bu... E Üç gün sonra bir karbonplastik e, diye bir grubumuz çıkacak. Oldukça genç üniversitede hmm. arkadaşlar. Bunlar cover yapacaklar. Pink Floyd, Queen gibi parçaları. E, yine sergiler gibi aktivitelere yer vermeye çalışıyoruz. Bina tarihi bir bina olduğu için... Hmm. E, Nasu 14'ünde gelip fotoğraf... Mayıs. 14, 14 Mayıs'ta evet Mayıs. doğrudur. Yani. Fotoğraf sergisini açacak ve söyleşi yapacağız. 15 Mayıs'ta da e, Duklinsa Mağarası bölgesinde bir trekking yapacağız Nasu Maruki'yle birlikte. Israncalar da ay, halka ay, açık bir yerde. E, israncalar da çok önemli bir kültür tabii, çünkü tabii, tabii. pek göz ardı ediliyor çok bilinmiyor ama Hı -hı. E, gerçekten markalaşacak bir yer. E, özetle böyle tabii yemek bir kültür. Dolayısıyla da Balkan mutfağına da yer verdiğimiz bir mutfağımız var. O anlamda da bir yapılanmaya çok gittik. Evet. Bir de şey yani Kırklar Elinde böyle bağımsız çalışan birçok gruplara da bila bedel veriyorsunuz. Örneğin çocuklar gidiyor, etkinlik evet, yapıyorlar. Evet, Salonunuz, şey, konser Evet alanınızda evet, evet güzel. Evet. Artı şeylerimiz de var. Mesela Ramazan ayında hem çocuklara hem yetişkinlere karagöz acılat karagöz karagöz gösterimiz var. oldu. E, çocuk şarkıları konseri düzenliyoruz. E, dolayısıyla hani sadece bir yaş grubunu <gülüyor> hedef değil, bütün yaş Çok gruplarına güzel. hitap edecek Kültür Merkezi tadında bir yer hedefliyoruz. Peki nereden takip edebilir dinleyicileriniz? E, Instagram sayfamızı aktif kullanıyoruz. Papazın Atire Evi'nden takip edebilirler. Orada web sayfanın henüz açıkladı ama sana Dönüyor. Evet, evet. onu da bu kültür merkezine yakışacak bir web sayfası olsun diye yani, biraz titizleniyoruz. O yani, da yakında açılacak. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Cem Erdos ileri beklerken, yani şimdi onun hani insanın ruhunu sağlatan güzel sesinden bir türkü dinleyelim mi? Çok güzel oldu. Böyle ile böyle yoluna ya da işte bilinen adıyla Gönül Kalk Gidelim Sıla'ya doğru. Cem Erdos ileriden dinliyoruz. Böyle ikrar ile böyle yolunan Mehnetli yar bana lazım değilsen Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz. Cefalı yar bana lazım değil sen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz. Cefalı yar bana lazım değil sen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz. Gönül Kalk gidelim sıraya doğru Gönül kalk gidelim sıraya Sevdiğim engellerine görünme gözüme lazım değilsen çık salın sevdiğim engellerine göğün kalk de Sel oldu çavladı ölüm geldi dört yanımı bağladı kılmacı ileriden dinledik. Böyle ikrar ile böyle yoluna. Ee, sevgili Cem, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, seni beklerken Cevdet ile papazın evi üzerine biraz muhabbet ettik. Bugün programa senin 2013 yılında bestelediğinde birçok projede kullanılan diriliş besteniyle başladık ve bir de türkü yorumunu dinledik. Böyle ikrar ile böyle yoluna. Muhabete başlamadan dirilişin hikayesinden kısaca söz eder misin Cem? Elbette e, diriliş Gezi Direnişi'nin bir sonucu benim için. İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda işte Gezi direnişiyle ile karşılaştım. O gümüş suyunda yaşıyordum. Gezi Parkı'nın boşaltıldığı gün yine oradaydım, o çadırların arasındaydım. Eve döndüğümde, genelde kayıtlarımı evde yapıyorum, eve döndüğümde yani bir şey yapmak geldi içimden. Benim için... Zaten bunu bu dijital mecrada paylaştığımız zaman müzik başlamadan evvel yolda düşenlere diye yazmıştım. Çünkü akranlarım dirili sebebiyle hayatını kaybettiler. Benim için bir dirilmedi. Hem İstanbul için İstanbul hikayesinin başlamasıydı. Hem de işte bu Gezi şimdi benim için unutmamama sebep olacak bir ayrıntıydı sonrasında da işte gelin tanış olalımda da kullanıldı bir belgeselde de kullanıldı tabi hiçbir hali o kay kaydettiğim halini kullanmadı yani girilişte bunu canlı, gelin tanış olalımda canlı canlı çalıyoruz bir yandan şöyle bir anısı da var benim için o bir deneyişti Erkan'ı oradan dinlediğim etkilendiğim birçok eserin benim içindeki yankısının kayda geçirilmiş haliydi öyle bir şey de var hı hı. Böyle, diriliş benim için böyle. Eyvallah. E, 1989'da İzmir'de doğdun ama evet. ailen Bingöl, Kiyo kökenli. E, biyografini okurken şöyle diyorsun. Doğduğum gün müzik dinlemeye başladım. Yani ailenin müziği seçmende çok önemli bir yeri olduğunu söylemek sanıyorum zor olması gerek. Evet, aynen öyle. Hatta onu biraz daha açayım. Şöyle, abim ne yapıyorsa ben onu yaptım. Abim de aynı, yani aynı kültürün içerisinde büyüdüm. İşte Hı -hı. bizim için... Evin duvarında asılı bir bağlamaydı müzik. Yani bunu birçok bu işte film müziği, tiyatro müziği falan yaptığımda da şöyle söylüyorum. Ana, benim ana değil. Mesela İngilizce öğrenen bir insan İngilizce konuşmaya başladığında ilk Türkçe düşünür, Türkçe cevap verir. Benim de müzik böyle. Yani ne düşünürsem düşüneyim müzikle alakalı önce bir bağlama üzerinden sonra bunu başka enstrümanlara aktarmak gibi bir şey var. Bunun tamamı işte bir aile. Aile formunda annemin sesi çok güzeldir, babamın sesi çok güzeldir, abimin sesi çok güzeldir. Ama mesela şöyle bir anım da var. Ben Cengiz Özkan'la, Aynur Doğan'la, Mikail Aslan'la, Ahmet Aslan'la bunların hep nida ateşle bir günde tanıştım. Abim dedi ki bunları dinle. Daha eskiye gideyim abim patlıcan yemezdi ben patlıcan yemezdim. Abim bam yemezdi, ben bam yiyemezdim. <gülüyor> Dolayısıyla abim bağlama çalardı, ben de bağlama çalardım. Böyle başladı yani müziği üretme çabam ama işte küçüklük fotoğraflarıma baktığımda böyle elimde bir davul veya işte müzik çaların hoparlörüne sarılmış fotoğraflarım vardır. O yüzdendir yani. Bir de öyle yazmamın yani biyografide öyle geçirmemin sebeplerinden biri de şu, hep sorarlar ya ne zaman çalmaya başladın? Hani bağlamayı çalmak isteyenler, hani. Geç kaldığını düşünmüş olacaklar ki işte o elli yaşında biri gelip ne zaman başladın dedin de ben bilmiyorum. Biraz da şey oluyor hani başkasını heveslendirmek için de o. Küçüklüğümde başladım aslında bunu hissetmeye. Evet böyle. Müziğin, müziğin şey... başlangıcı böyle. Hatırlamıyorum yani. Ne zaman müzisyen olacağıma karar verdimi de hatırlamıyorum. Çok genç bir müzisyensin ama çok çalışkan birisin. Fakat buna rağmen hani medyatik olmaya çalışmadan tevazu ile sessiz sedasız kendi yatağında akıyorsun. Sanıyorum bunu da yine aileden gelen bir şey değil mi? Tevazu. Ben bunu hiç düşünmek istemiyorum. Yani bunun çünkü bazı şeyleri bildiğiniz zaman veya sorguladığınız zaman yapaylaş yapaylaşıyorsunuz. Yani çünkü. Ee, bu bilinmesi gereken bir şey değil benim açımdan yani Hı -hı. şunu demeye çalışıyorum işte bir köşede durmak ne demek Hı -hı. ben bir köşede öbür, öbür taraf neresi orayı düşünmediğim için Hı -hı. bilmediğim için veya yani tanımak istemediğim için gerçekliğin bu olduğunu inandığım için Hı -hı. aslında olduğum ben yani ben kendimi bana sorsanız ben bir köşede değildim ama dışarıdan Orada sessiz sedasız bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyorum. Hı -hı, hı -hı. Bu bir tercih bile değil. Tabii, bu evet. belki e, aynen aileden gelen Doğal kutlarla alakalı olabilir. Yani. Ama böyle ben olduğum yerde mutluyum. Hı -hı, Çünkü hı. bunun olması gerekliliği bir de bu değil. Çünkü Doğru. budur yani işin evet, evet. hepimiz bir yerlerde. Hep, herkes kendi hı -hı. hep konserlerime de öyle başlarım. mahsun Şerif'in Şeref'in kendi kitabıma girdim saklandığımda başlarım. Hı -hı. Bendeki yankısı budur yani. Bir de şey yani çocukluğundan beri müzikli bir ailenin içinde yetiştin ama sanıyorum liseden sonra aslında müziğe yoğunlaştın değil mi Cem? Evet. Yani müzik üretmeye Hı -hı. öyle başladım. müzik e, Lise sonlarında artık e, barda müzik yapma e, zamanım gelmişti. Öyle öyle söylüyorum. Kopuz ve gitar evet. aslında o zamanlar... değil mi çalgılarını yok. o günler için o, o, Yok mi? o zamanlar sahnede gitar çalardım. Hı, gitar. Evet normalde yani Hı -hı. hep... Hı -hı. Evde bağlama çalıyordum İzmir'de fakat, evet, evet. İzmir barlarında türkü barlarda müzik yaptığım zamanlarda zaten yani böyle türkü söylemezdim hiç. Arka tarafta gitar Hı -hı. çalar durdum. Fakat şöyle oldu. Gittim geldim. Gittim geldim bara. Dedim ki yani ben, böyle bir şey değil dedim yani benim isteğim. Sonra babamla birlikte bir marangoz arkabağımız vardı. Ev dedim ki baba evet şöyle bir yani. hani sunta bildiğiniz sunta içerisinde bir yani. taş yünü koyduk. Onun da içine bir Sunta daha sonra bir stüdyoya yalıtım süngeri koyduk. Böyle bir kulübe gibiydi yani evin içinde, evde bizim değildi. Küçücük bir kulübe yani bir bağlamayı tuttuğunuz zaman bağlamayı tam böyle yere paralel getiremiyordunuz. Anca Söyüyoruz. o kadardı. Hatta işte içeri bilgisayarın kasasını dışarıda tutardım ki bilgisayarın fanının sesi kayda girmesin. Programdan giderdim, işte çalardık, söylerdik sonra orada tatmin olmazdım. Hmm. Eve gelip bir şeyler denemek isterdim sürekli. Orada başladı benim kopuza, hmm. işte diğer enstrümanlara Geçmiş. bilgim. Yani o ana dilimin hmm. dedim ya hmm. bağlamı ana dilinin üzerine hmm. neler deneyebilirim? Orada bir heyecana dönüştü. Aslında bu mesela benim için şu deneme lafı da kendim seslendiriyorum ama biraz da alış, alıyor. böyle sorular geldiği için hazır cevaplıktan geliyor. Aslında bir şey deneme merakım da yoktu. Arıyordum. Yani tek aradığım şey buydu. Bağlamada da yani mesela ben bağlama düzeninde bağlamayı çok çalmadım. Hiç etütünde yapmadım bunu. Hep böyle hani bu bağlama imkansızlık aslında. Benim tarafımda bunun e, sebebi imkansızlık. Bir tane bağlamam vardı. Bir tane bağlama alabilmiştik. O bağlamanın üzerinden bant telini çıkardım. Onun altına onu taktım. <gülüyor> onun altına onu taktım. Sürekli başka bir formda kullanmaya çalıştım. İşte zaten hasret düzeni de Anladım. tam olarak bir Tam olarak bir imkansızlığın sonucunda. Biraz bahseder bir şey. misin hasket düzeninden uzun saplı bağlama üzerinde sanırım evet, değil ya, uyguladığın şöyle, bir teknik? Evet şöyle bu aslında Kütahya düzeni olarak biliniyor hmm. icra hmm. ediliyor. Hmm. Ee, fakat ben bunu bulduğumu düşündüğüm zaman daha doğrusu geliştirdiğimi düşündüğüm zaman Kütahya formunda bir akort düzenin olduğunu bilmiyordum bundan habersizdim. Hmm. Kütahya düzeninden farklı olan tarafı kullandığım teller ve uzun saptaki hali. Hmm. Ee, uzun saptı da 3 tel kullanıyorum. İşte belki ilgili arkadaşlar için biraz daha açıklayıcı olsun diye söylüyorum. Üst telde 0.81 ortada 0.32 hmm. altta da 0.22 kalın da telde kullanıyorum. Hmm. Şöyle oldu İstanbul'a geldiğim dönemlerin işte 2. 3. senesinde ee, yine bir evde kayıt yapma girişiminde bir albüm hazırladım kendime. 2013 sanıyorum değil 2013, o, Yok sonrası, o. sonrası Bu sonrası. 2013 İzmir'de hazırlandı. Hmm. İstanbul'a geldiğim zaman Dünya'da Cennet albüm bu. Hmm. Hmm. Ee, dünyanın üzerine kurulu direkt, Beyda'nın başı ve işte Yandı Hayandı'nın da aslında içinde olduğu hmm. albüm Evde kopuzla, 3 tel yani küçük hmm. e, formlu bir bağlamayla diyeyim. E, kayıtlar yaparken içerisinde bir bas frekans ihtiyacı hissettim. Sonra evde duran o uzun saplı bağlamanın o çelik tellerini çıkardım. Sadece o şeyler kalsın diye, daha kalın teller kalsın diye. Sonra o bağlamanın o icra usluğuna e, o tellerin uymadığını fark ettim işte. Cızırtılar oldu, yani hoşuma gitmeyen sesler oldu diyeyim. Sonra tekrar o alttaki iki teli çıkardım. Yerine bu sefer işte 32 ve 22'yi taktım. Hı -hı. Orada yine böyle bir şeyler çalarken albümde kaydettiğim "Yan Daha Yan" diyi komple sildim. Bu sefer o sazla kaydettim. Aslında Hı -hı. hasret düzeni de bir güzelin hasretinden ağından diye Hı -hı. başladığı için oradan gelir. Hı -hı. Oradan gitti, evet, evet, oradan gelir. Ee, o akort düzenle çaldığım ilk kayıt da "Yan Daha Yandı'dır. İşte "Yan Daha Yandı'daki o e, halde Hı -hı. E, dinleyici tarafından beğenilecek ki. Onun üzerine böyle yoğunlaşmaya başladım. Sonrasındaki zaten albümlerimi hep o hasret düzeni yani o ak akort biçiminin ve çalım üslubunun e, biraz deneyini içeren şeyler yaptım. Kaç albümüm var Cenk, Yani albüm işte albüm değil artık böyle her şey birbirine evet. girdi. Yani neye albüm diyeceğiz, hmm. hmm. diyeceğiz neye single diyeceğiz neye EP hmm. diyeceğiz hepsi birbirine girmiş durumda. Ama durmadan bir şeyler evet. yapıyorum yani. Şey Sayısını ya... vallahi bilmiyorum. Evet. Ama sıraya koyduğumda Umuda Mavi ilk çıkardığım art copy CD olarak bastığım tek albümdü. Tek albüm. Sonrasında bir Dünyada Cennet var. Hı -hı. O üç, dört eserden oluşuyordu. Stor. Sonra bir tanesini ayırıp yanda onu da bir Hı -hı. işte Tekliler. bu. Evet şöyle yani o dörtlü bir albümdü. son içerisinde işte bu un kapanı piyasasıyla ters düştüm Oradan sonra o parçayı çıkartıp üçlüyü un kapanı piyasasına Hı -hı. verip artık oradan sıyrıldım. Ya şey, çalışkan bir müzik yemekçisiysin ve yani işte çocuk oyunu müzikleri yapıyorsun, film müzikleri yapıyorsun. Biraz evet. söz eder misin onlardan da? E, Hamit Demir'in yazdığı e, bir orman gibi, Şehedrettin e, onun böyle çocuk, çocuk tiyatrosunda uyarlanmış karakterleriyle hazırlanmış bir oyuna böyle var mı önceden bilmiyorum ama böyle bir bağlamalı bir çocuk oyunu müziği yapmıştım. Sonrasında Özcan Muhammed, Muhammed Çakıralı'nın Naci Vert Gecesini müzik yaptım filmine hmm. uzun metraj. Ee, şimdi de daha yayınlanmamış olan Netflix'te Ekim ayında zannederim yayına girecek olan Aşıklar Bayramı var. Özcan, Özcan yönetti. Evet. Yönettiği. Orada böyle başlı bir müzik danışmanlığı sonrasında da e, işte filmin müziklerine müdahale etme şansım oldu diyeyim. Orada ne? sevgili Cevdet Erek'le evet, bulmalarda tabii. Evet. Tabii, tabii, tabii. O onunla beraber Mine Pakel de vardı. Merakla Üç kişi bekliyoruz. hepimiz bir yerinden tuttuk filmi. Ne zaman yayınlanacağı? Yani ben liste. kesin tarih bilmiyorum ama, ama yakın. Ekim'de yayınlansa iyi olur diye. Harika. Harika. <gülüyor> 2019'da Ahali müziği kurdum. Yani aslında bu hani orta olduğum bir kafe var. Çok Hı -hı. sevimli bir yer. Bizim Kadıköy'de de e, yani. oturduğumuz yer. Evet. Biraz ondan bahseder misin o müzik? Yani konudaki... ahalim müzik <gülüyor> ahalim müzik yani o aynı benim müziğe başlangıcım gibi yani hani Hı -hı ninnilerle büyütüldüm diyorum ya. Hı -hı. Ahali müzik de vardı zaten aslında. Hı -hı. Yani ahali kahvesi de vardı bizim evet, için. Tabii. Biz hep böyle bir yere, ahali kahvesi ticari bir işletme olarak kurulmadı Buluşma aslında. mekanı. Ahali müzik de böyle. Yani işte şimdi böyle bir sektörel anlamda baktığınızda elbette bir yapımcı belgesi var. Fakat e, ben istemezdim böyle bir şeyin içinde olmayı. Fakat işte Ay, dijitalleşme, tabii. E, yine bir imkansızlık veya hak arayışı Hı -hı. insanı Böyle şeylere Çözümleri. doğru evet böyle, çözümdür bu benim evet. için. Aynen öyle tam doğru ifade ettiniz. Bir çözüm yoluydu. Dolayısıyla etrafımdaki birçok arkadaş da bu çözüme böyle kendilerinde aradıkları çözümü de evet. ahali müzikte buldular. Süper. Elbette ki resmiyette Tabii. benim görünen yer Tabii. ama, ama kolektif isteyen herkesin yeri. Zaten şey kolektif işlere çok açıksın sen. Ben seni çok geç tanıdım. Cenk Ruhis Dostlar Korosu'nun bir etkinliğinde dinlemiştim seni ya. Hatta o gün demiştim radyoya alayım seni ama evet. bugün eksik evet, oldu. 40'lar evet. 50 konseri öncesinde. E, bu ustalık çıraklık meselesi de senin için önemli. Yani Hı -hı. her daim çırak gibi. Hı -hı. Yaklaşıyorsun ustaların yanına Nevzat Hoca var işte Mikail Aslan var. Evet. Biraz Anadolu kuartetli çok güzel bunlar, işler tabii yaptığı... tabii, tabii. Bunlar tabii, da dokunduklarımız. Onlar dokunduğumuz da dokunmadıklarımız da dokunamadıklarımız mutlaka. aynı mutlaka. dönemde yaşamadığımız. Tabii tabii. Yani şöyle diyorum ben. Ama o güzel bir hasta. Eyvallah. Şöyle diyorum yani çırak olduğunuzu kabul ettiğiniz evet. anda etrafınız ustalarla doluyor çünkü. Ne güzel. Bu yaşadığımız topraklar da bana çok müsait. Herkesin acıyla yoğrulduğu böyle Hepin, hepimizin aynı acının kardeşi evet, olduğu bir evet, toprakta aslında abi kardeşlik ilişkisi gibi yani de, benim evet. için. Ee, sağ olsunlar ustalar da usta olduğunu kabul etti bazen böyle Neyse, de oluyor evet. bazen usta ustalığını kabul evet, etmiyor. Ee, şöyle usta çırak ilişkisine yani benim için çok uzun bir konu gerçekten bu. Hı. Çünkü e, beslendiğim müzi ya. Müziğinde hepsinin izleri var. Evet, beslendiği kendine yer. özgü bir evet. var ama yani dinleyince diyorsun ya, evet ne güzel ya vallahi evet. almış ilerletiyor. İşte bana sorsanız mesela Hı -hı. ben ustaların tekrarıyım. Fakat bir dinleyici bana gelip ama yok. Sen yani, farklı söylüyorsun dediğinde özgü, ben bunu fark ediyorum. Kendine özgü bir şeyim var. Yine bu hani Yayının başında sorduğunuz gibi şöyle bir şey dediniz ya hani köşede duran birisiniz diye. Ben köşede durduğumu bana birisi sen niye köşedesin dediğinde fark ediyorum. Farklı yorumladığımı da aynı bu sebeple fark ediyor Birisi bana farklı yorumladın dediğinde ben fark ediyorum. Sonra dinliyorum bir dinleyici gibi kendimi. Yine aslında çok şey bulmuyorum ama <gülüyor> yani daha farklı olmak isterdim. Bizim için çok keyifli vallahi <gülüyor> varlığın. Bir de şey bu Portakal Altı projemden söz eder misin? Evet. Benim bugünümün sonucudur o. Yani <gülüyor> belki yarınlarda bir sürü hayalimiz Başka var şey ama söyleyeyim. bugünün bugüne kadar biriktirdiğim dostlukların ve müzikal deneyimin de biraz sonucudur. Portakal Altı şöyle Tiyatro Evi Hamid Demir benim ustamdır. Yani yine böyle hani bunu bunu söylemek zorundayım. Çünkü en en hissettiğim ve çokça dokunduğum, el aldığım, el almak vardır. El tabii, aldığım tabii. ustamdır. Müzisyen değildir ama iyi bir dinleyicidir, tiyatro sevdalısıdır. Onun bir tiyatro evi vardır ve tiyatro evi ahali müzik gibi herkesindir. Ben de tiyatro evinin içinde olmasam ahali müziği de herkese açmam. Ama Hamit Demir tiyatro evini herkese açtığı için biz de onun içerisinde böyle dolanan, oradan bir şeyler kapmaya çalışan insanlarız tiyatro evinin şimdiki yeri Halk Eğitim Kadıköy Halk Eğitim'in karşısında bir apartmanın altında bahçesi olan, bahçesinde de bir portakal ağacı olan birer ve biz onun altında çokça muhabbet etmişizdir. Sonra bu pandeminin yani en sonunda gelmeden böyle araya bir parantez açayım. Pandemideki bir kapatmada, hangi sene denk geldi bilmiyorum, yine bir sıkı kapanmada ben İzmir'de ailemin yanında gittim ve uzun süre enstrümanlarından ve kayıt cihazlarımdan uzakta kaldım. Sonra İstanbul'a bir döndüm. O portakal altında Lale Koçgün o belki bilirsiniz. Hayır. Çok kıymetli bir müzisyen. Onun ben seneden önce albüm tanıtımına çalmıştım. Beraber sahne almıştık. Ee, o günden beri hep hayalimizdi beraber bir kayıt yapalım diye. Sonra bu İzmir'de olduğum dönem, ailemin yanında olduğum dönem Lale'den bir mesaj geldi. Ben İstanbul'dayım beraber bir şey yapalım mı? Hani hayalimiz vardı diye. Tamam yapalım dedim o hasretle. Bastım İstanbul'a gittim. Gittik o portakal ağacının altında bir kayıt yaptık. Yaptığımız kayıt portakal altı değildi. Yani o an portakal altı yoktu. Sonra videoları izledik. O an bile dedim ki ya biz niye burada bir şey yapmıyoruz? İnsan hani böyle etrafında olup bitenleri veya etrafındaki güzelliği bu şehrin koşturmacasında bazen fark edemiyor. Kafamı kaldırdım. Bir portakal ağacı, yanımızda bir nar ağacı var. Belki nar ne ağacını güzel. da yaparız bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Orada o yaşadığım o güzel duygu Lale'de işte Hamid Demir de, sevgili Halil Ersan var orada İlker Alpe var bunun bir kadro. Güzel bir ekip işi. O tiyatro güzel. evini evet. tiyatro evi yapan insanların işi. Dedik ki ya bunu etrafımızda o kadar güzel dostlarımız var. Ağırlayalım hepsine tek dego tek portakalın altında. Zaten gelen kişiler. Burada bir Dem tutalım. Dem, tutalım. Evet, dem tutalım. Kaydedelim. Evet kaydedelim. Bir arşive dönüşsün. Evet. Böyle böyle 15 bölüm çekmişiz. Çok güzel. Evet. Onun stoğu var elimizde. Ee, onları orada yaptığımız kayıtları bir de ben alıp stüdyoya üzerine bir şeyler ekliyorum. Hı -hı. Böyle bir projeye dönüştü. Çok güzel. Benim için şöyle bir güzelliği var. Sonuç dediğim hani günün sonucu dediğim Hı -hı. şey. Yani yaptığım onca kayıtta stüdyo deneyiminden sonra o klik beni halk müziği içerisinde o kliği duymak biraz duygudan uzaklaştırdı. Hatta buraya gelirken de hmm. sevgili İbrahim Etin de Ruhi Suy dinlerken hmm. klik yok dedik. ve birçok ustada da yoktur zaten. Hmm. Bu günün ortak çalma hmm. bilinciyle ortaya işi kolaylaştırmak için hmm. koyduğu bir şeydir muhtemelen. Hmm. Ee, faydalı olduğu yerler var. Bugünün kaydıyla, bugünün düşüncesiyle söylüyorum. Hmm. Klik, kliksiz kayıtlar bana çok daha kendimden uzaklaşmadan müzik üretebileceğim inancını böyle yerleştirdi. Portakal altında işte açtık bir kayıt cihazını. Hı hı. Orada kaydettik. Sonra bunları alıp stüdyoda hı hı. bir stüdyo albümüne dönüştürdük aslında. Hı hı. Benim için güzel tarafı bu. Yani yapmak istediğim şeyi hiç farkında olmadan içinde buldum kendimi. Hep Aynen. böyle de oluyor zaten. Yani Mikail Aslan'ı dinleyerek Tabii. bir gün Mikail Aslan'la karşılaşmak Mesela gelin tanış olalıma girmeden mesela ben, hı hı. gelin tanış olalımı izlemiştim. Evet. Hani böyle Biraz just, ondan bahseder misin Fırat'la yaptığımız evet. proje? Evet. Epey bir 180 200'üncü 200 oyuna gireceğiz. Çok evet. güzel. Yarın. 200'üncü oyunu oynayacağız Hari. Halk Eğitim'de. Ee, Önce izledin oyunu. Yani Nasıl tabii o zaman. oldun dahil oldun? Evet. Şöyle Semih Çelenk Profesör Doktor 9 Eylül'de hı. onun yazıp yönettiği, Fırat abinin de oynadığı bir oyundu. Şöyle biz Nevzat Karakış'la, yine ustam Nevzat Hoca'yla e, Eyvallah. Nevzat Hoca'yla e, ahli kahvesinde prova. prova yani. Hem de dem tuttuğumuz bir günde gelin tanış olalım da o zaman oyunun asistanlığını ya da hazırlık aşamasında asistanlığını yapan Aynur arkadaşım. Tanışmıyorduk tabii o zaman. O da o sırada kafedeymiş. Bizim provamıza denk geldiği zaman dedi ki yani ben size bir kulak misafiri oldum. Biz de böyle bir oyun hazırlıyoruz. Gelip bir izler, i̇zler misiniz? Yani. Dedi. Ben tabii bu teklifin havada kaldığını düşündüm. Sonra bir gün pat diye telefonum çaldı. Bugün gösteri var. Bekliyoruz. Dendi. Bir gittim. Yine Hamit Hoca. Hı -hı. Hamit Demir. Hı -hı. Onunla karşılaştık. Semi Hoca orada. Semih Hoca Hoca'yla o zaman bir önceden karşılaştık, karşılaştık tabii. E, Hamit Demir'le İzmir'den tanışıyorduk. Gittim oyunu izledim. Sonra Fırat abi kafeye geldi. Oyun üzerine çokça muhabbet ettik. Sonra işte Nazım Çınar önceden bağlamalarını çalıyordu oyunda. Onunla bir uyuşmazlık oyun içerisinde. Sonra bir baktım ki ben oyun içindeyim. Fırat Çok abi bir gün aradı. Dedi He. ki işte böyle böyle olur mu? Dedim ''Olur.'' Yine tekrar baştan bir prova. Dahil olmam böyle. Dahil olma sürecim böyle yani. Bugün programın başında dinlediğimiz diriliş de sanıyorum oyunun sonunda değil mi? Oyun en sonunda mi? evet. En sonunda. O da yerini orada güzel. buldu. Şimdi. Harika. harika. Ondan sonra nerede olur bilmiyorum ama. Çok güzel. Türkiye arası veriyoruz. Cem Erdost ileriden dinleyeceğiz. Bugün Pazarı Aşktır. Pazarı Aşktır. Bugün pazar aşktır, muhtaç olan candan geçer Bugün pazar aşktır, muhtaç olan candan geçer Aşığı sadık olanlar Gül aktan geçer Düşmüşem cemhanesine Ben ağlarım zanzal başka düşen merdane Vaz gelir, haçtan geçer. Dost dost. Yüz yaşında ruhban görse gel ağını. İncili suya bırakır. Ben çevresi aniden kaftan kapanmış Dil verabetli kele zahitler yoldan safar Tutmuşam müjgan okuna garipsine müsiper Rahim kahrı zehirdir yeri katcından geçer. Ben em rahmet ederim yedi seni. Ben. Emrahım, Köşede gurbetler de seni, hacılar hacca giderken çölde görseler seni. Derken çölde görseler seni Hayran olur mat kalırlar vaz gelir haçtan geçer Dost, dost. Bir de şey bu... Pandemi sonrası müzisyen dostlarımız çok zor günler yaşadı. Hatta yüzden fazla arkadaşımız yani hayata veda ettiler. Nedir abi yani nasıl çözülecek bu durum? Yani müzisyenlerin sıkıntıları sürüyor ki sen de dayanışmanın içinde oldun her zaman. Ne yapılabilir? Ne yazık ki bu, evet. bu, bu konular biraz karamsar olduğum konular benim. Hı -hı. Çünkü e, bizim elimizde olmayan şeyler. Doğru. Yani benim elimde olsa başkasının benim tabii, dostum elimde olsa çözülebilecek bir şey. Evet. Ne çıkıyor ortaya? Doğru. Bir devlet devlet hı hı. politikası veya bir sanat hı hı. politikası bununla yapılmış herhangi bir yerde, herhangi bir fikir görmüyorum. Hiçbir evet, şey görmüyorum. Bir, bir dizi yardım yapıldığında. Evet, yani şimdi işte yani seçimler geliyor diyorlar, evet. o geliyor. Kimsenin ben sanatla alakalı bir söyleminin olduğuna denk gelmiyorum. E böyle bir ülkede bu kader gibi oluyor yani. Neyle karşılaşacağız ki başka? E şimdi bunun üstüne bir de yani bu kadar normal şartlarda bile yok sayılan bir ee, üretim çabasına bir de pandemi koşulları eklenince evet, yani zaten çaldığımız yerler çok kısıtlı ve 12'den sonra hala evet azınlık içinde azımız <gülüyor> kendimizi böyle böyle bir yerlere koymak zorunda kalıyoruz ee, veya öyle koyduklarını fark ediyoruz oraya yerleştirdiklerini fark ediyoruz. Pandemi de gelince işte Doğru. işte dayanışma diyoruz evet. ama yine de nereye kadar ben dayanışayım? Yani Tabii. biz de biz Tabii. aramızda tamamız. Eyvallah. Biz birbirimize yeten insanlarız. Doğru. Doğru. Ama nereye kadar? Bir de müzik sektörü deyince sırf müzisyenleri düşünmemek lazım. Tabii Sahne ki. arkası var. İşte önünde Aynen. salonun seyyar satıcılar var. Bir sürü yani. Yani yüz binlerce bu, insan. Ben pandemi döneminde yani pandeminin öncesinde çok fazla hani YouTube'a böyle kayıt yüklemiş işte ahali müziği ortaya koymuş, oraya yüklemiş insan olarak biraz daha şanslıydım aslında. Ama o kadar çaresiz insan Doğru. gördüm ki insan artık bir şeyi yapmaktan da korkar hale geldi. Yani o dönem elimin altında herhangi bir imkanın olması ve arkadaşımın, herhangi bir müzisyen arkadaşımın bu imkana sahip olmayışı bile insanın içini içine acıtan bir şey. Doğru. Ama ha. çözümü nedir? Vallahi yani hani Doğru. ben şimdi çözüm burada sayayım ama en başında işte yönete, yönetenler var değil mi? Yani Doğru. yönetenin bunu hı hı. bu eksikliği görmüyor oluşu. Doğru. Bir de şey diyorsun sen bir söyleşinde. Yani hani konserin bir ritüeli var. Hani sabahtan gidiyorsun, bekliyorsun filan. İşte sosyal medyada da konserler yapılıyor ama hani dijital yani konserler ben, o. Yani bir iki canlı yayın yaptım. Hı hı hı. Ya şöyle hı hı. bakıyorum. Şimdi bize böyle işte sosyal medyadan diyorlar hı. ki işte Erzurum'a niye evet. gelmiyorsunuz? Hı. Oraya niye gelmiyorsunuz? Buraya niye gelmiyorsunuz? Hı. Diye mesela mesajlar geliyor. Şimdi o dinleyici için sosyal medyada yani online bir konser düzenlemek hı. konserin kendisine aykırı bir durum gibi geliyor ona. Yani ben oraya gitmenin heyecan mesela şimdi burada Kırıklar Elinde birazdan bir konser hazırlanacağız. Hı, hı, hı, hı. Öncesinde hı, hı. bir muhabbet sıkıştırıyoruz. Hı, hı. Akşamın heyecanı var. Hı. İlk kez çalacağımız yer bizi heyecanlandırıyor. Kesinlikle. Şimdi bu duygulardan çok uzak kendi seçtiğiniz bir ortamda Telefonu karşınıza koyuyorsunuz hiçbir etkileşim olmadan. Doğru. Ben zaten evde çalıp söylüyorum. Bundan bir farkı kalmıyor. Konser bu değil. Evet, evet. Yani dinleyici çok için hadi ya. ben kendimi geçtim. Dinleyici için hiç değil. Yani dinleyici YouTube'a girsin dinlesin. Benim için aynı şey. Yani alacağı duygunun çok benzer bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sahneye çıktığımız zaman onun ışık tasarımını da yapıyoruz. Bir türkü bittiği zaman veya bir türkün içerisinde bir çaldığımız eserin içerisinde bir doğaçlama kısmında evet. kendimizi soyutlayıp doğaçlama yapan arkadaşa yoğunlaşmasını sağlıyoruz. Hı -hı. Ama bunu telefondan izlediğinizde evet. içinde bulunduğumuz ortam <gülüyor> evet hiç, hiç alakası olmayan bir yere dönüşüyor. Hı -hı. Yanınızdaki televizyon izlerken siz açmış telefondan Hı -hı. konser izlemiş oluyorsunuz. Hı -hı. Yani karşıydım buna pandemi hatta pandemi döneminde şöyle bir şey de çaresizlik diye nitelendiriyorum ama işte yani kendi YouTube kanalında video olmayan müzisyenlerin YouTube kanalına abone olun mesajlarını görüyordum mesela. Bu da çok şaşırdığım bir durumdu evet. yani. Bu kadar çaresizlik insanların hak etmediği bir şey hani arada da söyledim ya çok çalışkan bir müzisyensin ve yaptığın işleri 55 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Kısaca ama şeyi de soracağım sana abi ya. Bu Cem Erdost ileri trio. Biraz ondan da bahseder misin? Şöyle, bu da güncel bir şey çünkü. Bir evet. Yani tüm canlı performanslarımıza evet. sevgili Olcay Bozkurt ve Star Sertat Şanlı'yla gösteriyoruz. Öyle sahne alıyoruz birlikte. Ee, bu trio'dan önce çıkmış olduğum böyle bireysel konserlerde dinleyicinin elbette beğendiği konserler oluyordu. Fakat ben her konserden sonra benim yapmak istediğim bu değil diyordum. Çünkü böyle bir prova olmadan işte al bağlamayı hadi bugün gel beraber yani bir, bir muhabbet haliydi. Fakat kafamdakileri sahneye taşıyabileceğim bir ekip oluşturamadım. Buna zaman daim Fakat işte yollarımız Olcay'la ve Sertaş'la kesişince bir böyle trio haline gelip birlikte müzik Aramak, beraber bunu sahneye taşıma fikri oluştu. Tüm sahne dediğim gibi tüm sahne performanslarını birlikte öyle Çok güzel. bir şeyler deneyerek Çok güzel. ortaya koymaya çalışıyoruz. Evet. E, Babil'den sonranın sonuna geldik. E, bugün Kırklareli Papaz'ın Evi konseri öncesi sevgili Cem Erdost ileriyle gecikmiş bir buluşmayı gerçekleştirme, e, muhabbet etme şansını buldum. İşte onun güzel sesinden ve sazından zamanımız el verdiği kadarıyla örnekler dinledik. Sevgili Cem dinleyicilerimiz sana sosyal medya hesaplarından <gülüyor> ulaşabilirler. Evet. Kendi isminle mi açtın? Evet, yani, evet, Youtube, evet. Instagram, Facebook. Hı -hı. Programı kapatmadan son olarak ne demek istersin Babil'den sonra dinleyicilerine sevgili Cem? Yani ben hep böyle müzik kavuşturur diyorum. Böyle hayatıma gelen birçok dostluğun buna dinleyici de dahil. Hı -hı. Yani hiç tanışmadığım ama beni dinleyen insana dair. Dolayısıyla işte müzik kavuşturur, müzik kavuşturur, müzik kavuşturur. Şimdi bugün de sizin de kavuştururdu. Bunun vesilesiyle birçok belki yeni dinleyiciyle, fikrimle beraber kavuşmuş olacağım. Yine şükür kavuşturanı diyorum. Hepimize yetecek kadar hava var. Eyvallah. Burada. Seyredeceğim. Ee, çok teşekkür ediyorum, Eyvallah. konser öncesi zaman ayırdın, e, keyifli muhabbetinle, güzel sesinle ve sazınla bizlerle birlikte oldun. Umarım gelecek zamanlarda da yeni çalışmalarında seni programıma yeniden konuk etmek isterim. Eyvallah, evet. e, Babil'den sonranın eski ve yeni program kayıtlarına Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz, programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Haftaya bu kez Türkiye'nin bir başka cennet mekanından, Kaz Dağları'ndan sizlere seslenmek istiyorum. İşte tarihi yüzlerce yıl öncesine uzanan Adatepe köyünde 1990'dan bugüne kesintisiz bir şekilde sanat, tarih, edebiyat, siyaset, gastronomi gibi çeşitli kültürel alanlarda seminer ve toplantılar düzenleyen taş mektebe konuk olacağım. İşte Kaz Dağları'na gitmişken yakın bir zamanda yani 27-29 Mayıs'ta bir onarıcı tarım yöntemi olarak toprak mikrobiyolojisi eğitimi gerçekleştirilecek olan bir tohum vakfının çalışanları ile de buluşmayı planlıyorum. Tabii şarkılar ve türküler de olacak programda. E programı Cem Erdost ileriden dinleyeceğimiz bir türküyle kapatmak istiyorum. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda. Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürtçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Belin hasretinden ahından, canan ahından Tutuştu her yanım, yandı ha yandı, yandı ha yandı Aşık oldum onun mahcemaline, mahcemaline Aşkından her yanım, yandı ha yandı, yandı ha yandı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 Derdim senin derdine paydır, cananım paydır Bir güzel sevmişem kaşları yaytır kaşları yaytır Saatim gün geçer, her günüm aydır, her günüm aydır 365 günümde yandı ha yandı, yandı ha yandı yandı 365 günümde yandı ha yandı yandı ha yandı yandı ha yandı Çekmişem gayet zarı ben Gayet zarı ben Dilerim ki muradıma Erem ben Canan erem ben Bir hayırsız yâr elinde Kaldım ben Canan kaldım ben Ağzımda dillerim Yandı ha yandı Yandı ha yandı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 Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan: ERCİMENT GÜRÇAY